Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oktay Bey, Oktay Bey, Oktay Bey Oktay Burada Bey. Burada mı? Burada ha, Ay benim sesim niye böyle geliyor Oktay? Kim? Ha, ha. Şimdi konuş Burada Biraz daha burada. Ne da. oldu sen benim sesimi niye şey yaptın? Benim mikrofonumda niye? Ya anladın? işte kendi sesimi kendi şey sesi. diye. E, <gülüyor> Abi A stüdyosun mikrofonu. A stüdyosun ha. B stüdyosun. Mikrofonunu tamamla. B stüdyosun. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ya Oktay'ım ya. oktay, <gülüyor> Keyifli adamsın ya. Sevgili dinleyiciler günaydın. Değerli Fahir Uyunç, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk canım. günaydın. Ben de günaydın. hoş geldim. Bana da bir hoş geldin yok mu? Ee, sana da bir hoş geldin. Ee, gerçekten. Şartoş. Teşekkür ederim. 12 Aralık 2012. 12 12 2012. Vallahi kusura bakmayın. 486 8.000 1.000 milyonda bir Sus. Gerçekleşecek sus, bir sus, olay. Allah kahretmesin. Sus. Lütfen fail. Hmm. Yani belki de 21 Aralık öncesi hmm, son yaşanabilecek önceki... son espri. Bugüne kadar yaşanmış olan 116.480 3.402.000 espirist. Yani Dünya ama mı? bugün herkese şans getirsin o zaman 12 12 12 12 12 12 hakikaten bugün ama herkes değil, zaten şey yazmıyorum ki çok özür dilerim bana hiçbir şey ifade etmiyor. Niye? Ben her zaman öyle 12 12 12 diye yazmıyorum çok Avrupa'yız de. Nasıl yazıyorsun? ya 2012 diye yazıyorum işte. Bir saniye. Yani, ya, yaz ben yazma benimle. yani Faiz çok özür dilerim ama burada da. Olay senin doğum gününden çıkar yani ya senin, o da nasıl, senin nasıl yazdığın önemli değil bugün e, e, hadi evlensek ya baby diye e, düğün salonlarına koşan nikah memurlarına koşan binlerce yüz binlerce onlarca çiftimiz var <gülüyor> 110 binlerce insan var İyi hadi hayırlısı olsun ya madem öyle bir şey yapmışlar ben şunu bir düzelteyim de bir taraftan niye ben istediğim fonu bulamıyorum Ay, her şeyin ayarlarıyla oynamışlar çocuklar bir dakika bakayım bu Buyurun payı, siz ayarlarınızı yapın. Çünkü her şeyin ayarlarıyla e, benim ayarlarım. Konu, konu dağılıyor. Ben sana diyorum ki 12, 12, 12. Bugün diyorum çok önemli bir gün diyorum. Sen diyorsun ki bana ayarlarla oynamışlar diyorsun. Ha. Yani yok altta altta iburi bir şeyler çalıyorlardı. Ha, ben onu diyorum. Hiçbir zaman 12, 12, 12 diye yazmam ki ben. O yüzden yani, yazanlar düşünsün. Takdiri size bırakıyorum sevgili nicilan. İfai demin söyledim ya ben bunu anlattım ya. <gülüyor> Yani 12, Aha, 12, 12. Elmalarla, amurtla bir ayıralım lütfen ya. Ee, Valla bugün sırf tarihi esprisinden dolayı e, pek çok şeyini bugüne getiren pek çok insan var. E, bilemiyorum artık. Hay, unutmayalım diye. Çünkü o zaman 3 rakam yerine 1 rakam tutmuş oluyoruz. Rakam değilim de sayı diyeyim artık ona. Sayı doğru. 12'yi aklımda tutarsan var ya gerisi kolay. Doğru. Bir tek o zaten aklımda hmm. e, tutacağın şey. Ondan sonra bugünün o yüzden farklı bir, şey, farklı durumu bir var. anlamı var. Evet. Farklı, bir anlamı farklı bir anlamı var. Anlamı var. Bugün farklı diğer günlerden var. biraz daha farklı geçeceğe benzer. Dışarıda da tatlı tatlı yağan bir yağmur. Evet o tatlı yağmur akşam saatlerinde kara dönüşeceğiymüş diyorlar. Öyle mi? Ya öyle diyorlar. Uzmanlar diyor tabii ki ben demiyorum bunu Oktay Demiriz'in. Peki uzmanlar bu yağmurlu havanın uyku yapması hakkında hakikaten e, bir tespitleri var mı acaba? Tabii ki hep söyledikleri şey var uzmanların yerli havanın kuytusu yağmurlu, yağmurlu havanın, havanın uykusu demiş. Pek bir tatlı olur derler. Bir uzman uzmanın uzman olduğunu anlamak için zaten bu lafı bilip bilmediğine bir bakmak lazım. Valla benim tanıdığım en büyük uzman bu konuda annem o yüzden çok rahatım yani. Çok doğru söylüyorsun. Kadın bunu söylüyorsa vardır bir espirisi. Güzel bir e, uykulu bir, e, bir Ankara diyorsun. sabahından. <gülüyor> Günaydın. Yani, yani sabahleyin uykulu, uykulu uyanıyorsunuz sonra neler oluyor Ya neler? dün e, sevgili dinleyiciler dün e, biz gelemedik. Çünkü hayır aslında geldik. Hava, yani... hava muhalefetinden dolayı ki. Vallahi, hava, onu da bir açıklayalım da. <gülüyor> yani niye gelemedik diye. Hakikaten hava muhalefeti dolayısıyla gelemedik hava yani. Hava muhalefeti tabii başka ne için gelememiş olabiliriz? <gülüyor> yani, i̇lla yani. hava muhalefeti deyince illa karkış. ...işte rüzgar, yağmur, fırtına mı gerekiyor? Yoo. Hava. Hava kişisel olarak da muhalefet etmiş olabilirim. Yani. yani. Ankara'nın havası sonuç olarak yani. Belli olmaz e, ne zaman ne olacağı. Herkes İstanbul'un havasına laf söyler. Ne zaman ne olacağı belli olmaz diye. Albise Ankara'nın havasında da aynı şey var. var Belki dedi. de radyonun anahtarının olmaması bizde bir şey olmuş olabilir. Şey vardı Fahir. <gülüyor> Yapma ya. Hmm. Radyonun altın anahtarı var bende çünkü. Evet. Onu Ve bana onu verdiler. Yıllar önce törenle vermişlerdi onu sana. Onu ben geri vermedim. Onu aslında vermem lazımdı ama geri vermedim. Yoktay <gülüyor> ya senin anahtar vardı. Fahin abiye ben söylemiştim. O almadı mı? Sevgili dinleyiciler özür dilerim. <gülüyor> Ünsüz taklitleriyle e, bir e, çarşamba sabahında için, yeniden birlikte. için teşekkür, şey, şey, kusura bakmasın. O yüzden ben. dün e, yapamadığımız, e, bakamadığımız haberler var. Mesela Avrupa Birliği Nobel ödülünü törenle aldı. Gerçi bu 10 gün öncenin e, gelişmesi ama olsun e, radyomuzda bir ilkti. Sonuçta 3 ay öncesinin <gülüyor> haberlerinde okuduğumuz dönemler olmadı mı bu radyoda? Oldu. Maalesef e, Avrupa Birliği hep beraber gitmişler. Ödüllerini almışlar Nobel ödülünü. Kimden? İşte, Muhammed Nobel. Nobel. Nobel, Nobel'den, Nobel'den Norveç Norveç'ten almışlar Norveç'te Nobel yanı Oslo ne Caddesi? Oslo Caddesi, numara 84A. A. Ah. Da orada zaten bina görünüyor. Bir sürü bayrağın olduğu ee, yer işte. Yan tarafta şey var zaten. Böyle Noel süsleri satılan yer var. Onun hemen yanı Nobelci zaten. İki Dünya Savaşı'nın ardından kıtayı yeniden birleştirmesi nedeniyle bu ödüle layık görülmüştü Avrupa Birliği. Sevinç içerisinde aldılar. Para var mı Oktay gene? Olmaz mı ya? Ne kadar? Çünkü Avrupa Birliği hep para veriyor ya. Tarifesi aynı. Bir kısımda şimdi yeni para almıştır. O keyifler yerine gelmiştir. 930 bin euro tutarında bir ödül vermiş. Vallahi e çok değil ya niye böyle? Yemin ediyorum Nobel'in kuru pasta kuruyemiş parası. Barış Barış ödülü biraz daha şey mi? Az biraz bir para az veriyorlar az da acaba. Tabii. Yok ya Avrupa Birliği'nin parası vardır diye ona biraz daha şey yapmışlar. Var canım? onların parası var zaten. Olur mu kimin parası onu? Ee, kimin ne kadar parası, parası olduğunu göre. Kimin doğası değil mi Oktay? <gülüyor> Büyük ihtimalle evet. Avrupa Birliği'ne bu yüzden şey yaptılar faiz. Evet Avrupa Birliği'nin ee, doğası şey olur. Özellikle de bet doğası fena tutar tutar derler evet. Ya hiç kesecek Çünkü bir şey yok yani. Çünkü de yok arada. <gülüyor> Ondan sonra tebrik ediyoruz Avrupa Birliği'ni diyoruz. Eline koyma sağlık diyoruz Avrupa Birliği. Nin. Şöyle dosyalarımızı yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz dilersen başlayalım mı? Karışalım. Yoksa böyle bir güzel bir şarkı mı söyleyeceksin niye, bize? Niye şarkı söyleyeyim Daha hani dosya karıştıralım diyorsan karıştıralım. Yoksa takıf edersiniz. Oops, sabah sabah ıpslayan radyocu oops, yakalandı. E, güzel bir şarkı da dinletebilirim. Güzel bir şarkı şey yapalım Fahir. E, o esnada belki şehrinize gazeteler gelir falan da. Şu falanla. uyku uyku havasını bir nebze olsun atacak bir, evet, bir şarkı. O zaman dinin size çalmaya şey yapan, yüz tutan ama şu anda şey yapan işte ah. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Selam. başladı. Hadi bakalım. Gözün aydın Fahir. Ay evet çok teşekkür ediyorum. Gözün aydın. Dinleyicilerimiz bir hatırlatma yapmış. Evet. Nihan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Nihan Hanım e, demiş ki sıksın dişini eee Fahir demiş. Sık bakayım. Hmm. Vallahi sıktın Nihan Hanım. 20, 12, 2012 2012'ye az kaldı demiş. Madem sen demiş 2012. <gülüyor> sen demiş 2013'lü. 12 şeklinde değil de 2012 şeklinde yazıyorsun. O zaman demiş al sana demiş 20 12 20 Buna nasıl bir cevap vereceksin bakalım demiş. Elbet benim de buna verecek bir cevabım vardır. Yani bu tarih espirisi bitmez. Mücadele etmeyi bırak. Neyse artık kendine... tarih işimiz gücümüz kalmayacağı 9 güne girdik artık. Değil mi artık son. Yani bir bu son. espriler varsa da son yani. Ne güne geliyordu? Cumaya geliyordu değil mi? Tabii cumaya Çok geliş. güzel yani. Cumaya gelir. Valla cumaya gelmesi de bir taraftan da keyifli <gülüyor> oldu yani Oktay. Yani hafta sonuna denk gelmesi değil mi? Hoş da Durma. bir şey yani Hafta sonu şey olacak ya gidecek Ona yanıyorsun Ya evet. Yok ben o psikolojiyle hafta sonuna girme psikolojisiyle dünyanın sonuna girmekte bir hoşluk olur gibi geliyor Yani mesela hani böyle bir insanlar Bağla Bağlanır mı diyorsun Bağlanır yani? köprü tatil Blok bundan sonra tatil Cuma'ya gelmesi diyorsun İşte şey bir diyorsun. o bir, orası bir rahat edecek Orası bir rahat edecekmiş evet öyle diyorlar. Ya öyle işte. Neyden kurtarıyor? O şok dalgasından orası mı etkilenmiyordu bir fırın? Ne oldu Oktel? Gene portatif bilgisayarından bir tuhaf Şeyler sesler gelmeye abi. başladı. Şeyler bastı yok yok portatif bilgisayardan değil o. ecinler mi? <gülüyor> Aa işte al. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> evet dedeye sahip çıkalım diye. Gel canım gel, gel dedeye sahip çıkalım. Otur otur. Gel. Nerede kaldın <gülüyor> sen? Gel ha? Otur. Dedeye sahip çıkan adamı oturt Neneden sonra dededeye sahip çıkan adam <gülüyor> Vallahi Lekalandı. git ya Geldi gazeteleri koydu gitti Sevgili hocam <gülüyor> şey gazeteleri getirdi Getirdi dediğimiz. Selçuk'taki ortaya... bürokratlar da harekete geçmiş Şirince'de e... Hakikaten onun kıyısı köşesinde Bir şey yok mu ya başka yer yok mu Şirince'nin Onlar da bir nasipleneydi ya gazeteci ve yayın kuruluşlarının daha rahat çalışabilmesi amacıyla basın ve iletişim masası kurulacakmış. De. Yani efendim. Çünkü Biraz dünyaya da bir şarap, şarap koyacağız. Oo, çok güzel. Peace. <gülüyor> bütün dünyaya haberler buradan geçecek ya. Ha. Çünkü her tarafta kıyamet patlamış olacak. İki yer. Fransa'nın o güneyindeki yer gene ben orayı unuttum da. Orası da kalite. Bir orası ya. var bir de burası. Provence mi? Ya işte orası neyse işte bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. E Eline Al işte Allah kahretmesin. Gel otur meczup. Otur otur. Resmen meczup oturt, ya. oraya bağla. Ya bu arada dün e, İtalya e, kaynadı. Aslında dünya gündemi kaynadı. Berlusconi yeniden... Başbakan e, mı? Yeniden başbakan yeniden mı? Yeniden siyasete giriyorum dedi. Allah, ya, Allah kahretmesin gibi. bu Monti diyerek dün e, Monti, seçimden Monti, sonra... Monti'nin Monti, Monti şeyleri tutmadı mı? Monti, Monti, Monti. Tuttu fire. Aynen böyle e, şarkı söylediği için çok başarılı olmuştu seçimlerde. Seçimden sonra destek vermişti biliyorsun Berlusconi. Baktı Bence, olacak gibi değil. Benden tam destek demişti. Sen dün çek o desteğini geriye. Ya çeker. Ben demiş ben daha iyisini yaparım ya demiş. Ondan sonra 70 yaşındayım aktif, ama 40 yaşındakilere taş çıkartırım. Aktif siyasete yeniden giriyorum demiş. Ee, İtalya'da bir hareketlenme mevcut. Hani yasaklanacaktı şey? de seks hayatı çekte uğradım. Bak nasıl geldi hemen seks dedi ilk lafı. <gülüyor> yani i̇lk il lafı seks oldu. oldu. Ama haber beni bu noktaya getirdi. Yani Hı. o... Demek ki adam gücünü, kudretini alıyor. makamından, pozisyondan alıyormuş. Yani. Şimdi her türlü pozisyona geldik, random alamadık demiş. Ne yapacak adam yani? Meraklı da döndü dolaş şey. Yoksa tonton bir dedeye dönüşüyor bir anda başbakanlıkta. O saçları boyamayı zaten bir ara bırakmıştı. Yok yok yeniden başlamış şimdi. Yeniden boya. Yeniden boyamış. başladı. Çünkü toplu ee, bir boya alımı olmuş şeyde ee, İtalya'da. Bütün onun rengini, şey onun galiba kestane rengi mi? Bütün boyaları kapatmış kestane rengi. Kestane biraz kızıl'a da yakın fayi. Soğan kabuğuyla kestaneyi karıştırıyor anladığım evet. kadarıyla. Bu saç boyalarına isim verirken niye soğan kabuğu falan tercih ediyor? Bir garip soğan kabuğu var bir şey daha var. İşte şey ne var? Ya, o... Yok ya en bir son Didem var. alırken ben gördüm çok havalı olmuş artık. Ha, i̇simler Sır... havalanmış Tabi Tabii mı? çok havalanmış. Çünkü soğan kabuğu yani... Yerleri... Elektrik wizard falan ha, diye bir şeyler var yani? yani. Onun için de satsın bu var diye satıyorlardır herhalde. <gülüyor> Ondan sonra bir şey Pink var Yani çok çok havalı isimler Ama tabi dinin baktığı bir şey e, Bir marka Yabancı dilde bir siteydi Yani onu e, mesela Google'a çevirtirsen ha. Soğan kabuğu diye çevirebilir Yani bak, bir kadının kafasına bir şey sürerken Onun soğan kadın kafasına, olduğunu kadın kadın kafası olduğunu <gülüyor> düşünmesin Kadın kafası Kadın kafası ne diye film yaptı Kadın kafası Kadın kafası çok, çok güzel börek olur yalnız Kadın yani. kafasısı Tayla Erkek kafası kadın kafası şeklen yani. Evet buyurun efendim. Mario Monti'nin istifasının ardından dönüş sinyallerini çakmış Berlusconi dün. Ee, seçime girerse kaçıncı defa başbakan olacak? Gırh. yani Neredeyse yaramadın. gırh. Hakikaten beşinci defa başbakan Aa. olacak ama zayıf demişler. Yani, zayıf ihtimal mi zayıf? Mı? Zayıf ihtimal demişler ama hiç belli olmaz. vallahi nesi zayıf ya aslan gibi geliyor ya. Bir popüler popülist şey yapar. Yani yapardım. bizim İtalya'daki seçimde o yakımız olsa kimi atacak? Berlusconi atacak. Bomonti mi? <gülüyor> Bomonti diyesim geldin. Neydi? <gülüyor> Adamın adını mı? Monty Monty. Monty, Monty, Monty diye bir geldi. Ondan aklıma geldi. 4 e, yıl hapis cezası 1 yıla indirilmiş. Ha, ben Muhtemelen ben de, hiç hapse Monty dediğim için 4 yıl hapis cezasıyla ile cezalandıracağım Eylamak zannettim valla. <gülüyor> o kadar ağır olmamalı canım. Aa, şey neye gelmişti ya Türkiye'ye Bir Türkiye'ye geldi Düğüne, Düğüne mi gelmişti Nikahı Aa. geldi ya Başbakanın oğlunun düğününe mi gelmişti Nikah şahidi nikah olarak Nikah şahidi olarak geldi. Gerçi 10 kişi falan da nikah şahidi de e Tabii canım Yani söyleyeyim. Çünkü evet. sen normal bir insan olarak ikişer şahit kullanabiliyorsan Kusura bakma da Doğru Senin de biz şahidiniz Değil mi <gülüyor> Evet şahit yazdık seni biz, o zaman. Biz ikimiz şahidindik. Siz ikiniz şahidindiniz. Sen sen bile yani şu halinle ikinle bununla iki şahit bulabiliyorsan. Sen kimsin ki? Tabii ki. Yani. Yani, <gülüyor> yani rahat rahat. <gülüyor> Bu arada düzeltmişler. Neyi? Ee, bizi lütfen demişler sulu sepken yani dışarıda. Diye. Hadi ya ben dedim ilerleyen ben dakikalarda ben karabı. şu anda Ankara'nın etrafında Hı. bir yolculuk yapmış bir adam olarak. Evet sen sulu bayağı, sulu bayağı gezdin sabah sabah saba. ne var? Kar var incek taraflarında tatlı bir kar yağışı başım hem de lapamsı değil tak tak kar nasıl ederiz Tut, tutan kar mı kuru kuru İzmir'de mu öyle deriz İzmir'de hiç kar yağmadığı için <gülüyor> kara verdiğimiz değişik isimler vardı tıpkı eski moğollar gibi tak tak tak diye şey yapıyor ve sonra kayboluyor o senin silecekten geliyor bir ses olmasın yok yok böyle dışarıda da tak tak diye yani dolunun ufağı gibi düşün ama hemen kaybolanı sihirli ee, kar ben İzmir'de bir abi. de ona sihirli tak tak kar veya sihirli kar denir. Teşekkür ediyoruz. ederiz. İzmir bölgemizle ilgili değişik haberlerimiz de olacak. Onunla ilgili olarak da uzman Ve olarak... Ankara'da şey var. Ne derler? Hani Barış Manço çok uzun zamanlar önce ekvatora gitmişti de... ...bir tane çubuğun içine koyuyordu, böyle bardağın içine çok tamam, koyuyordu. Tamam, ee, tamam. Bir tarafta ben. böyle dönüyordu, bir tarafta Hı -hı. öbür Hı -hı. türlü saatin tersi yönünde dönüyordu. Tamam hatırlıyorum. Ankara'da da öyle bir nokta var. Oran kavşağı dediğimiz şey. Ne oran oluyor kavşağında Oran kavşağında mesela yağmursa geç inecek tarafına kar. Oran Hop, tarafa... dön oranına. Karsa geç ince kavşağına kutup mevsim'i. Çok teşekkür ediyoruz. Kutup adet'in de... tek soyunu gösterdiği yer neresi peki Ankara'da onu da söyler misin? Sadet tek soyu da kutuplara gitmişti ya. Hı hı. Bakın burada diyerek orada bir Eee 2012 bir girişte yapamayacağını anladı. <gülüyor> Neden unutmuş çünkü adamın sesi kafasında tınlamadığından Saadet'in tek <gülüyor> soy taklidi. Hayır şimdi ne yapacaktın? Nasıl Yok, yapılıyordu o hiç, diye durdun. Hiç Saadet'in tek soy taklidi yapmaya çalışmadım ben ya bu kadar. yapmaya çalıştı mı? Bakın yani bir küçük de <gülüyor> etti yani. Üslü Saadet'in tek soyu bir şey aynı foto O kadar o kadar unutmuş ki yapamadı. <gülüyor> E yoktu senin bana dün verdiğin videolar arasında. Dün bir videolar vermiş bana. Cingo ile beraber. Cingo da normalde birbirinizde salı... Cingo mu veriyorsunuz ya? Veriyoruz tabi. Niye birbirinizde Cingo dediğimiz, dediğimiz e, flash disk uzun uzun konuşmamak için. Cingo Cingo da ben her Salı ne yapıyorum? Ben ne? her Salı ücretini ödüyor benden bir dizi satın oluyor. Bir dizi. Tabii Anıyorum. ki parası ödenmiş. Çünkü bir. ben Amerika'dan e, orijinalini parayla satın aldığımdan ve benim aldığım bir şeyi oktaya vermem. Yine korsana girdiğinden ben de parayla satıyorum. Parayla satın. Mesela şey sistemini getirelim dedik. Mesela bazen sen bu diziyi bana ver. Ben de Amerika getirdim. Becaiş sistemi mi? Şu diziyi becaiş. Yani dizide becaiş sistemini getirelim dedik. O da korsana giriyor. O da korsana giriyormuş. O yüzden Hayal her seferinde aynı bir. Bizde bir para var. O sabit parayı veriyoruz alıyoruz birbirimize. Oktay da şey dedi. Yani sonuçta dedi biz arkadaşız arkadaşlar paylaşamaz mı? Nine dedim. Korsana girer dedim. Nine deyince ben zaten hemen ikna oldum. Senin arkadaşlığın yüzünden ben tehlif hakları ile... <gülüyor> Sordun, Ay çocuklar bak lan tenis maçı seyrediyor gibiyim. Kafam bir oraya dönüyor bir oraya dönüyor. Ondan sonra verdi cingoyu taktım. Ne kadar güzel dizimi seyreceğim diye. Aa normalde bir dizi olması lazım. Kendi 4 tane dosya var içinde. Allah ne kadar Allah. güzel şeyler. Bir seçki koydum. Bence diziye geçememmişsindir. Geçemedim. Geçemedim. Önce hangi sene? Önce medium memişi gördüm. Medium. O küçük böyle şeylerde. Seni 2012 medium memiş mi veriyorsun? Ya tek soy Bir laf diyen adam. Koymamış. Med <gülüyor> Bu medium memiş lafı açasaydı belki çok rahat bir şekilde şey yapacaktık. Ama burada. bir de oktaya sana da vereyim onu. Senin doğum gününden hemen sonra olacak ama yılbaşı hediyesi olarak meyvedeler birin salam yedirme videosu. <gülüyor> Zaten en son tesadüf o kalmış. En son onu izledim diziye öyle geçtim. <gülüyor> Sen ne yaptın bilgisayarını temizlerken ben artıklar on... bunlar yazık bir şey olmasın bunları diye bunları bir cingoya atıp oktaya Şöyle mı Ben bir gün internette Mahmut Tuncel'in Lendi Cüce yıkaması videosunu aradım. Uzun uzun bulamadım. Efsane mi gerçek mi diye bulamadım. Yok o galiba. galiba. O, o yok ya. O var var elinde, ya. Elinde elinde bence olan canlı olarak seyrettim ediciler. ya. O seyahat sayanda mı oldu Mahmut Tunçer mi? Mahmut Tunçer şu Mahmut, Mahmut Tunçer'in bir tane eşeğe doğrudan şarkı söylediği bir video var. E tamam, var. O, o, o var. Yaygın. O da var. var canım. Onlar, onlar. O şeyi söylüyor canım. O bildiğin. Arkadaşım eşeğe şey söylüyor. Arkadaşım eşeğe söylüyor. Yok ya arkadaşım eşeğe. Arkadaşım eşeğe. Bir şey... potpori aslında. Ha potpori'nin içinde tamam. Doğru doğru evet. Ee, sonra bu ben de cüce yıkama videosu bulunamadığına göre demek ki bazı şeyler zamanla yok olacak diyerek ben zihnimize kazınan bütün görüntülerin videolarını aşilleme isteğiyle baş Çok mantıklı. <gülüyor> Mehmet Ali yani, salam yedirme videosu. Şöyle söyleyeyim Fahir e, o dizi dışındaki diğer 3 e, dosyanın aslında zamanında ben hepsini izlemiştim. Biliyorsun ben YouTube videolarına değer veren bir insanımdır. YouTube'a sahip çıkalım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> belki de YouTube'dan çok YouTube'a değer veren birisi. Yani Doğru. o yüzden de ben... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben abisini biliyordum ama... Hepsini de ilgiyle yeniden izledim. Belli bir süre girince... Araya, o zaman bir gün ki... bir gün bu tam 21 Aralık'tan önce toplu bir YouTube gösterimi yapalım da 12, 12 12 12'de yapalım. Bir de onları yani bugün mü diyorsun? Birkaç tane flaş o, e, o gün bugüne geçelim. Hadi canım ya. Ne oldu? Baksana gazeteler önünde. Doğru iş, Ne bugün... tarihine bakıyor ne bir? Nasıl gazete ee, okuyayım? E ne yapacağız? Var. Hiçbir espirisi yok ya bugün. Olur ya çok esprisi Olur mu ya herkes evlenmeye gidiyor bugün. Nereye gidiyor? Bugün Evleniyorlar. Daha, daha evlenmeye elinde. gidiyorlar. Tabii koştura koştura koşuşturur herkes. Daha karlı günde evlenecekler. Aman ne espri. Gelinliği, paçaları, gelinliğinde etekleri çamur olacak. Damatlık e işte yani bundan nasiplenenler 2006 2007 hatta 2005 sezonunda da nasiplendiler. 2001'de de nasiplenselerdi o nasip o, o, zaman o zaman. cuma günü başına Nasip konusuna nasıl girdik? Ya işte Erken <gülüyor> erkenden girdik vallahi. İdrardan beyin hücresi diye bir şey var. İdrardan beyin hücresine kurban ol lan. bakmayın kimseyi kafama küçük kabaatini yaptır tamam. İnsanın e gene beyin hücresi Kendini, yaptırır, Kendi kendi dahil mi? Kendi idrarında kendi yetiştiremem. Kendi idrarında Ne muslu. yapacağım? Kaba içeyim. Kaba mı Veriyorsun <gülüyor> orada. Bir taraftan işiyorsun <gülüyor> diğer taraftan beyin hücresi çıkar, lak diye onda monte ediyorlar sana. İyi. Monte. Kullanabilecek kök hücre elde etmişler idrar hücrelerinden beyin sinir hücreleri ve glial hücreler geliştirmek için. Ne kadar güzel. Çin'de bu. E Ayçi'nin şey, malıysa hiç bizim, kullanmam kusura bakmayın. Hocamızın hocamız, adı neydi ya? O, hocamız, Utkan, Utkan hocamız. Hoca. Utkan Hoca'mız ne kadar güzel beyin dokusu yapmıştı. O yapay yapıyordu hiç idrar midrar de demiyordu. Evet insan. tis bir şeyler. Belki de o da öyle şeyler vallahi, yapıyordu. Valla tiskiniyorduruz. Şimdi bak ben valla yapay dokulardan falan da bir rahatsızlık duydum. Şimdi. Yapay doku. Bedok'tan sonra Vallahi, Yaptok. Utkan hocamız da şey diyodur şu anda. Medyada çok ses getiriyor ama Allah kahretsiz en iğrenç programda ses getiriyor diyebilir ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ne ne, ne oldu no elinizde gazeteler şey... olmayacak sus pus iki mağdur gibisiniz. <gülüyor> Yok bugün bir şey hatırlatma yapmış e, dinleyicilerimiz. Bugün saat 12 12 geçe. Lütfen herkes bir şey olsun demiş. Esas duruşa mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. Yani bir şey herkes yapacaksan de... bugün saat 12 12'de yap ya da Apa? 20 12 2012'de saat 8 12 gece yap. Ülkemizin geldiği noktalardan bunun aslında videosu da yok tabii kayıtlara şey yap. Vardır vardır her şeyin. TRT'de var. şey bitti efliyorsunuz. Osmanlı dizisi. Aha. Evet. Ee, o patronu Halit bitmedi ya. Vallahi şey. O da mı şey Deniz'in isyadı var. Çok komikti o. Şeye denk geldi tabii. Ne? Ya biz de belki bilmeden tarihi yanlış yansıtıyoruz. Oğlum var ya falan tarihi falan, bir yanlış yansıtıyorsunuz. Esas meselenin o olduğunu herkes biliyor da şey e, düşük reyting, yüksek maliyet. Özcan Deniz de Twitter'dan başbakan'a seslenmiş. Aa acaba bize dedi bize de demiş olabilir mi sayın başbakan diye mi bitirdiler. O ihtimal yüzde Hayır, ihtimal Başbakanıma sesleniyorum. Biz bunu hak etmedik. <gülüyor> Can deniz demiş? <gülüyor> Çok, can deniz. Çok iyi gidiyorduk ya. Geçen hafta bir kıpırdanma ama şöyle hafif oynadı рейтингler ama niye öyle oldu falan diye de şey var. E tabi yani güzel emeği geçen herkese teşekkürler. Neydi dizinin adı? Osmanlı. Tokazı. Osmanlı. Kıyam. Kıyam. kıyam, kıyam. Ha, öyle. O tip bir şeydi ya. Osmanlı ortak. dram. Dram veya kıyam tipi bir şey Bir diye. zamanlar Osmanlı. One Zupuna Time Osmanlı. One Zupuna Time Ottoman zaman diye e, onu yurt dışında oynatmaya çalıştılar oynamadı galiba tam olarak. Neyse hadi çok hayırlı olsun. Siz de bir gazetelere bakın. Biz ben de bir de... gazetelere bakalım sevgili dinleyiciler Ne abi. yapacaksınız bugün 12-12'de? Ben 12, yapacağım 12, 12 şeyleri, 12, şeyleri birazdan açıklayacağım. Biz bir ABM'ye gitmek istiyoruz. Aha, niyetimiz diye. o çünkü hayatımız AVM'de 12-12-12'de de bir AVM'de Sizin Oktay'la çok gezdiğiniz bir AVM'de Ben de o arayakkabından alacağım Oraya <gülüyor> mı gideceksin? <gülüyor> <Olacağım gülüyor> ben de alacağım <gülüyor> Çok güzel plan bence Çok güzel valla 12-12-12'ye yakışır bu plan Susar mısınız? <gülüyor> Aha, en güzel şarkı sevgi dinleyiciler Bundan daha güzel bir şarkı yok biliyor musunuz? Bunu dinleyin başka şarkı dinlemezsiniz yani Şarkı olayında en son nokta Zirvede bırakın bence Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler Genel bazı son haberlerle beraber Keyfimiz tamamen kaçtığı için <gülüyor> <gülüyor> Şurada <gülüyor> Şu dakikadan itibaren sadece birbirimizden sinirlerimizi çıkaracağız. Sevgili Nicla, çok özür dileriz. Sinirlerle açık. Ee, özür dileyin. Siz de özür dileyin. Özür, özür, ee, özür, özür, özür. <gülüyor> dileyim. E, özür, özür madem böyle bir bilgi var elinde sen bunu bana sabahtan vereceksin. Ben neye geleyim buraya giderdi? İncek dağlarında gezerdim. <gülüyor> Yılın ayak. Yılın <gülüyor> ayak gezerdim valla. <gülüyor> ne olabilir ki derdim yani. Ay. Günden falan boş sevgiliniz. <gülüyor> Benim ateşim çıksın çıksın kırka Bir saniyede 120'ye çıkacağını biliyorum o zaman. Ay ha onu acık yukarı. Ha aferin. Neyse soyanı ağlatır, yeğeni güldürür. Hadi bakalım madem konumuzla ilgili bir iki haberle neşmemizi vuruldu. Anladık canım ne olduğunu. Neymiş soyanı ağlatır, yeni güldürür. Satsumalı soğan. <gülüyor> Satsumalı soğan doğru cevap. <gülüyor> ee, vitamin ve mineral deposu adeta bir şey bomba. Soğanın soğuk algınlığı grip, astım, bronşit ve diyareye <gülüyor> çok iyi geldi. bilimsel olarak kanıtlandı. Soğancı Açmak lazım o zaman Valla soğancı diye bir yer açmaya karar verdim. Zaten benim bir de kaderimde var biliyorsunuz Babamın soğan e, fonçları vardı Ben bir şey söyleyeyim mi Tek masrafı var tuz <gülüyor> Mutfakta sadece tuz <gülüyor> Tuz göründen getirdiğimiz Kalıpları kıran çocuklar <gülüyor> Sadece tuz ya arkada Mutfaktaki masrafı Vallahi Soğancı İyi. Bence iyi proje gibi duruyor. Ben gideyim de bunun bu sabah isim hakkını alıp edeyim. bir ev deposu lazım benim. Yani senin evet, babanın depo. hikayesinden bildiğim kadarıyla yatırım olarak yatırım evde olarak. bir depo. Evde bir depo değil. O de gerçi mobil iki odaya doldurmuş. Sonradan bütün soğanların şey olmuş. Pürç de... olmuş. işte he çıkmış. Hepsi vermiş. Yıllarca biz dedik o borçları çocuklar. <gülüyor> Ya işte yok da o zaman öyle bir Aa, soğan bir fikir borcu yoktu. namus borcudur. Vallahi de öyle geçer. Soğan borcu namus borcudur, ödenir yani. Bir şekilde ödenir. Ben hala ödüyorum ya ufak tefek hala. Hala soğan şeyi ödüyor musun? Hala 3-5 bir şeyler ödüyoruz ayda yani. Neyse. Canları sağ olsun. Ya ver Oktay bir güzel neşveli haber verdi. Bir asabımız bozuldu sabah sabah Başbakan... ya. <gülüyor> Baş... yani. Bak çok. uzun Hayır, Özcan Deniz'in <gülüyor> sen esas defunu söylememişsin ya. Demiş. Başbakanım, Başbakanım bu diziye te... sahip çıksın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu diziye sahip çıkmalıydı başbakanım demiş Özcan Deniz. Ama doğru mesela Obama nasıl e, istediği dizinin bölümünü önceden izliyor. E, nasıl bağlıcam şey evet. E, <gülüyor> evet. Yani başbakan mesela şey konuşmasını yaparken muhteşem yüzyıl yerden yere vururken bakın bir zamanlar Osmanlı ne kadar güzel deseydi. Deseydi. Onur mal, başına başına madem bir... tarihi bir şey izleyeceksiniz gidin o zaman onu izleyin deseydi çok güzel olur. Özcan Deniz'in istediği de olurdu. Neyse hadi ben size biraz şey yapayım ya. Eee 100 yaşına kadar yaşayacağınızı müjdeliyim. Ha ah, teşekkür ederim Oktay abi. Hep bugüne kadar 90'a kadar. Herkes adam başı diye. veriyor musun yoksa? Adam başı bana başvuranlara Şu. rahat veriyorum. Mesela Fahir abi de ona verdim. Oktay biz 100 yaşına kadar yaşıyorsak bu asabımızı bozar. En, <gülüyor> en az 300 yaş. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Gene bizi gömerler, gene bizi gömerler. <gülüyor> ya sevgili dinleyicilerimizin moralini bozmayın ne olur. Yani yapmayın ya. 100 yaşına kadar yaşamak hayal değil diyorum ben Şart, size. Şurt var mı? 300 yaş var tabii olmaz mı? Dik Şart şurt, senet, sepet. <gülüyor> Dikkat edeceğin bazı şeyler var. Bir, e, ipuçları var. E, şimdi her zaman güleceksin abi. Bir Bak öyle. ben ne dedim mutfakta? O adam dedim, bizi dedim, asabımızı bozan adam nasıl gülüyordu dedim bizim dükkandayken dedim. Tabii mi? doğru. Adamın esprisi o demek ki yani adamın. Güleceksin arkadaş. Güleceksin. Bir yandan patateslerini yiyordu, bir yandan gülüyordu gülüyordu sakallarıyla yani. Ne kadar mutluydu Hayır, adam. Hayır bizim de sakallarımız var. Biz niye böyle olmuyor ona ben moralim bozuyorum. Az az bizim. Az az. En az üçte biri kadar azdı bizim şeyimiz. <gülüyor> üçte diyoruz ama bazen dört bazı yerlerde dörtte biri kadar. Her zaman gülecek misiniz? Bu bir. Tamam bir. Ondan sonra e... yeme içmeye gel Oktay. Ne yiyeceğiz gene? Vardır bir onun. Mesela bir baş aşağı dergi okuyacaksın. Baş aşağı. Yani bu mesela ne ya sana da... boş gibi geliyor ama ne ne bu? Ne bu? Ne ne sağlıyor? Konfor tamam, alanı. Konfor alanını genişletmiş oluyorsun abi ve beynini stresten uzak tutuyorsun. Konfor alanını yani böyle baş aşağı dergi okuyacaksın bir saat. Ondan sonra şey mi diyeceksin? Gene sandalyede diye, iyi Allah'a şükür <gülüyor> mü diye hani ara ara kendini ızdırab terbiye mi ya, O kadar şey düşünme. O, o kadar tarzı, motomot düşünme. Kan beynine hücum eder. Hücum eder vallahi billahi. <gülüyor> hücum, hücum, onun onun da konforunu çıkaracaksın. onu da zevki çıkaracaksın. Balkondan sarkmakta var mı? Yok. O zaman kan beynine ka hücum eder bir de kafan ağır çeker. Kafan ağır çeker. Balkondan sarkmak tehlikeli abi. O Hala tehlikeli tamam. <gülüyor> Ondan sonra e, sağlığa birçok faydası olan mesela aman onu yemem ben demediğin diyeceğin şeyleri atlamayacaksın. Mesela ne onlar? Net konuşayım. Kırmızı biber, pancar domates. Mesela bunlar özellikle ve remolacha salatasıdan <gülüyor> bahsederiz. <gülüyor> Allah bildim remolacha salatası. Biz <gülüyor> ne yaptık? Remolacha salatasını nereden ne kaldık? yaptık? Uçurduk. Müşterilerimiz çabuk ölsün diye mi yaptık bunu? Birer remolacha salatası alınmaz mıyız diye başladığımız ee, dükkan macerası. Yani şu anda remolacha salatası yok. Neden yok? Burada bir şey eksik gibi geliyor bana. Ne eksik olabilir? Kırmızı biber, pancar ve domatesi soa Soğan, yok, Soğan yani yok Maalesef Soğanı yani. da biz e, ekleyelim Ondan sonra e, bol bol muz yiyeceksin Meyve suyu ve meyve Bol tamam, bol meyve Hep çok güzel şeyler Ondan sonra başka şöyle bakıyorum. Et yok mu et oktay? <gülüyor> i̇leriki yaşlarda özellikle demiş. Ee, yani yüzü bulmak istiyorsan görmek i̇leriki istiyorsan. İleriki yaş dediğin bir rakam ver de ona göre biz de bilelim ileriki yaşa geldik. İreli yaklaşık. İreli. Çünkü irelimiz de parlak biliyorsunuz. 60'tan sonra Fahim. 60'tan sonra 60-80 arası. Zaten 60-80 arası bunu yaparsan 80'den sonrası rahat geçer yokuş demiş. aşağı da aynen devam ederiz. Ne yapacaksın? Çömel mi? Çömeşeceğiz. Yani. Yani. Çömeşeceksin abi. Nereye? Bol bol çömeleceksin. Ee, Evdeki çok... bütün klozetleri kırdıracağım abi. Eski sisteme dönüyorum. Çömelme hareketi çünkü senin hareket edebilmeni de kolaylaştıran bir şeymiş. Uzmanlar bunu söylüyor. Hmm. Yani ben, ben burada hava atmak için söylemiyorum ama bayağı çömeliyorum. <gülüyor> Valla çok hava atmış oldun yani. Lerdi yersiz çömelen bir insanım. Ben de çömelen bir Bak bak. Tavsiye Bu tavsiyeye uymak biraz kafanızı hem kafa karıştırıcı hem de zor bir şey ama Her gece bir saat erken uyuyun demiş neyden? Yani dün bana sormayın ki neyden erken uyuyun Bir dün önceki ya, geceden O zaman hep öyle Ben dün 11'de yattım bugün 10'da yatacaksın Sonra biraz... 9'da e? zaten dönecek işte Döndere Dön, döndere. döndere Günün döndere. her saatini yaşayacaksın Aslında biz yapıyor muyuz onu acaba ya Neredeyse Çok iyi gidiyoruz bazen de işte bazı, bazı bazı şey Ondan sonra bol bol yoğurt yiyin demiş. Ya Ondan yiyorum, sonra... yoğurt yemiyorum hep böyle. Ondan sonra yürüyüş, bol yürüyüş, boş boş yürüyün demiş. Tamam. <gülüyor> Ondan sonra başka Aha, vallahi bak Kanserin birçok türüne karşı atlamamışlar. Ee, koruma sağlayan soğan, soğan demiş. Çok tüketin demiş. Karşıdakinin öf yine soğan mı yedin demesine bakmadan demiş. Sen onu göm olmuş. gömerken rahat rahat üflersin. Hiç de bir şey olmaz. Soğan mı yedin diyen adamı Aa, yedim yedim diye onu hem gömerken de bir faydası olur sana. Bu nedir ya? Eşinizle yataklarınızı ayırın demiş. <gülüyor> kim, kim bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey ya? Ayrı sıra aynı yataklarda yatmak istediniz O kadar soğan yedikten sonra zaten şey... Zaten hemen soğan maddesinin ayrılır. hemen altında. Valla doğru söylüyoruz. ayrılır. Hareket etmese ve vücudun gerekli uykuyu tam bir şekilde almasında fayda var demiş. Ha geniş, demiş, yataklar. geniş yatak Geniş e, yatak stratejisi. Bu zaman ben en kısa zamanda ölecek kişiyim. Biz zaten 3 kişi yatıyoruz. Yatağın kenarında ip gibi duruyoruz bürgeyle ortada Hanım Haklılar. şey yapıyor. Ya bu daha iyi zamanları. E Selin Hanım da Selin getirdik. de gelmeye başlayınca bittik biz. E zaten sana yol gözükte yi. Yavaş yavaş. <gülüyor> daha daha çok önemli maddeler var yalnız. O zaman biraz sonra mı devam edelim? Hakikaten yani normal hayatın içine yedirebileceğimiz maddeler de var. Bir de hayat mama meselesi bu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Az önce dinlediğimiz şarkı hakkında elbette konuşacağımız şeyler var <gülüyor> ama daha da acil bir durumumuz var. Yarın Radyo Tülin 96. özel gösterimi gerçekleşecek. o bit beklenmedik yolculuk filmini herkesten önce izleme şansı olacak. Şanslı dinleyicilerimizin ve biz de bugün buna davetiyeler veriyoruz. Az önce dinlediğiniz şarkının tek bir esprisi vardı o da bilinen çok popüler bir şarkının sözlerini değiştirme. Size sorumuz bugün hangi şarkının sözlerini değiştirerek arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz? Telefonumuz 210-30-30. İşte ne bileyim bir reklam cıngalını kendinize özgü sözlerle söylüyor olabilirsiniz. Arkadaşınızın ismi geçen bir şarkıyı arkadaşınızın durumuyla ilgili bir takım düzeltmeler yaptıktan sonra söylüyor olabilirsiniz. Bu tip şarkılarla neşvelinize neşe katıyorsanız lütfen bizimle paylaşınız. Biz de neşelenirim, karşılığında davetiye veririm, siz de neşelenirim ve bunu dinleyen herkes neşvelensin. Ne biliyorum? kadar güzel bir çember, ben öyle abi. bir çember Çemberi açtım ve kapattım. Adeta ya. bir daire. Çemberi daireye... Çönderen adam diye geçer. Günaydın sonra. efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşürüz beyefendi? Ben Emre Ayko. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Ee, şu anda Armada civarında. Beyti efendim. Özel bir alışveriş yani merkezi yani civarında. Radyonuzun sesini kısarsanız biraz hemen şarkınızı da alalım sizden. Ee, yani günü... Ya özel bir şarkı yok ama... Her gün yani... Yeni bir ortama göre mesela karşılaştığımız şeylere göre Mesela ona göre, dün mesela, mesela. dün ne karşılaştınız neyle karşılaştınız? <gülüyor> dün biraz komik oldu benim için hani mesela böyle biraz şeyliydi küfürlüydü diyebilirim. Ha, o zaman önceki gün neyle karşılaştınız onu bilmiyoruz. <gülüyor> Küfürsüz lütfen. Ondan önceki günde mesela... O da küfürlüydü biraz galiba. Yok değil. <gülüyor> Küfür etmiyoruz hayatta ama yani günde karşılaştığımız şeylere göre sözlere göre ona göre bir şarkı uyarlayabiliyor insan yani. Tamam. Genel bir bilgi verdiniz Emre Bey. Bir tane de şarkı alalım hemen. <gülüyor> bir tane de şarkı. Ya bu neyle ilgili olsun? <gülüyor> Aa, i̇stek yapabiliyor muyuz <gülüyor> <size>? <gülüyor> İstek yapabiliyor muyuz? <gülüyor> ya çocuklar bir şey yazın. <gülüyor> Hububat fiyatları ile ilgili olsun. Kara bulutları kaldır arada o var mı mesela? Veya Sabine'de <gülüyor> olamıyorsun. <gülüyor> ama tam bilmiyorum o şarkıyı ama. Peki Emre Bey çok teşekkür ediyoruz size o zaman. Biz şarkıyı evet. aldık kabul ediyoruz kendimizi. Sizi de yormayalım sabah sabah trafikte. Tamam, tamam. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun, çok bir, çok alın. Alın. bir anda söyleyince şey oldu ya. Değil değil bir anda aklına aklına Halbuki ne şarkılar var aklımda diye düşünüyordur Emre Bey. Ama işte bir anda... <gülüyor> Olunca olmuyor, olmayınca da benim, ondurulamıyor. Benim şu anda benim mesela ya, aklıma geldi oluyor, bir şarkı. Olmuyor, olmuyor. Bak ne güzel hemen Su konuyu. Suçları değiştirmedin ki Fahir. Duruma göre istediğim şarkıyı söylerim hayret. suyum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle evet. görüşüyoruz? Fikri'ye ben. Fikri Hanım hoş geldiniz. Hangi şarkı, hangi servis? Yastık dikerek Mahmure Yaşar ruvada Kuş gibi Sek sek sekerek, Mahmure İyi, Bunu kime söylüyorsunuz? Mahmure isimli bunu... bir arkadaşınız mı var? Hayır İki müzmin bekar olarak biz söylüyoruz Müzmin bekarlığa şarkısı olarak Peki evet, çok evet. teşekkür ederiz. Mahmure, <gülüyor> <etledim Rica istedim. gülüyor> mahmure <de> yazdık <gülüyor> Sağ olun Peki, Mahmure dedi Yastık dikiyorlar anladığım kadarıyla Bey rastlık çekmiyorlar dikkat ettiysen de. Evet, rastlık çekiyorlar. Yastık dikiyorlar. Sadece <gülüyor> üretime vermişler kendilerini. Rastlık <gülüyor> Çek çekseler <gülüyor> bir de öyle bak hiç bekar kalıyorlar mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Beyhan ben. Beyhan Hanım buyurun dinliyoruz size. Ya ben maalesef hiç eğlenceli dinleyici değilim bugün öyle Olsa. bir şarkılarım vardır normalde dinleyicilerin... öyle geyini yaptığımda Aşkım. şu an hiç aklımda yok. Peki <gülüyor> efendim bu ruh halinizi bizle paylaştığınız için. Davetiye, işte. davetiye için mi aradınız siz? Valla ben davetçiye için var ya 5 gündür paralanıyorum. Dün akşam dakikalarca hashtag yaptım radyo to hop diye bir şey kazanamadım kafa yiyeceğim dedim artık en son ne varsa modern sabahlarda. Dakikalarca var. hashtag Ama... yaptınızsa o zaman bugün bize bir şarkı söylersiniz yani. <gülüyor> En azından ya. bir şarkı söyleyin ki listemize alalım size. <gülüyor> Konuyla alakası olmasına gerek yok. Herhangi Hashtag şey... yaparak Mahmur'a. Ee, herhangi bir şarkı Tabi Tabii tabii. Evet. En iyi söylediğiniz şarkı hangisi? Son söyleyeyim. Ya var otobüsle geldim. Eskişehir yolu trafiğini rezilini çektim. Otobüste de deli gibi kalorifer yanıyordu. Beynim telte kıvamında şu anda. Yani hiçbir şey gelmiyor aklıma. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz o halde size de. İyi şanslar diliyoruz. Hashtaglere devam diyoruz. <gülüyor> tamam bay bay. Sağ olun. Evet, bu benim aklıma diyeyim. bir tane geldi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Yani dinleyicilerimiz için şey olacak ama siz çok anlatacaksınız bu, <gülüyor> bu şarkıyı. Daha 37 37 37 37. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Umutcan. Umut Bey hoş geldiniz. Sesinizde öyle bir ciddiyet var ki hayatta hiçbir eğlenceli şeye <gülüyor> Kapıyı açmıyor gibi bir kavrınız var. Yok şu an e, staj yaptığım iş yerindeyim de biraz ciddi bir ortam. O yüzden böyle. Peki kolay efendim. Bir, bir de çalıştığınızı düşünün. Umut Bey orada. Yani. <gülüyor> staj yaparken o... böyle, bu şekil şeyse. Onu onu bir bilet düşünürüz. Nerede staj Şimdi yapıyorsunuz? De... Mitte mi staj yapıyorsunuz? Kimde mi? Ee, yok, Mitte mi staj yapıyorsunuz? Nerede ha, staj? Yok, Mitte değil. söyleyeyim mi? Söyleyin tabi. Gama, Gamma da. Gamma da yapıyorsunuz. Güzel bir kuruluş da. Güzel <gülüyor> bir işatirması. <gülüyor> Buyurun efendim hemen alalım dışar kanalınıza. Ee, çok küçük bir hikaye anlatıp söyleyeceğim. Tabii buyurun tabii ki. saniye sürecek. Şimdi dün kız arkadaşımla tavla oynadık tamam mı? Ben çok güzel tavla oynarım. Hep yenerim falan. Ama dün yenildim eşiki. Evet. Hı -hı. Daha sonrasında bunu tabii köftesini oynamıştık işte. Mangal bilmem ne olayda var ya orada köftesini oynamıştık. Yenildim çok mutlu bir şekildeydi. Sonrasında taş kağıt makas oynadık. Hı hı. Ee, da de... yenildim. Kızın onu, yaşatıyorsunuz onu... Vallahi. <gülüyor> vallahi kadarıyla. Kaymak, taş kağıt kay... makas. Umut o köfteleri ısmarlamayacaksın diyerek taş kağıt makas mı teklif ettiniz kız arkadaşınıza? Ya, o o tarz bir şey. Hem de kaymaklı yani. Onla da 3-0 yenildim. Hı -hı. Sonra eve bırakırken şey çalmaya başladı. O gün sana bu şey var ya, saydım. Şarkı. Ne, Askerlik şarkı mıdır? Hangi şarkı? Ben bilmiyorum. Saydım, kaç gece oldu. Ha, ha, şarkı. Evet, evet, evet. Şimdi tabii e, sevgili kız arkadaşım, bu konuyu hemen e, olaya bağlayıp, saydım, beş iki, oldu, saydım, sıfır oldu şeklinde e, benim moralimi e, yerle bir ekmeğe yönelik. Siz bir evet. soğudunuz mu kız arkadaşınızla? <gülüyor> yani şimdi açıklayayım mı bu? Vallahi bilmiyorum. İsterseniz <gülüyor> köfte yerken açıklayayım. Soğuma değil de ilişkiyi bir hırs bindi anladığım kadarıyla. <gülüyor> bir, bir sıkıntı oldu ya. Her gün tavla oynayasın falan geliyor artık böyle. Neşmeli günler diliyoruz size. Hoşçakalın. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Herhalde galiba ilk defa... Ee sorduğumuz soruya uygun cevabı almış olduk. Evet. Aldık evet. Zaten Zeynep Hanım beraber. konuyu anlamadık galiba. <gülüyor> Daha doğrusu konuyu anlamadılar zannımca demiş de dinleyicilerimiz adına. Ee, ama sonra şimdi düzeldi. Anlaşıldı yani. Yani Mesela... bugüne kadar radyoculuk feryadı konusu olmayan aramasındı. Bugün <gülüyor> konuyu anlamayan aramasın diye feryat etme noktasına geldik. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem var. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi de. Şey ben e, kendim söylemeyeyim çünkü içeriği biraz değişik izin vermeyebilirsiniz. Bilben Ergen'in Boşu Boşuna diye bir şarkısı var yani. hani. Boşu boş mu? Boşu boşuna. Boşu boşu boşu boşuna. boşuna. <gülüyor> Oradaki şey harfini e, K harfi yaparak söylemiştim. E, erkek arkadaşından ayrıldığımda. Ayrı. Tek başına mı söylediniz? Adam mı söylediniz? <gülüyor> yüzüne yüzüne mi dediniz? <gülüyor> tek başına söyledim. Vicahi'ye çevirmediniz yani. Ay. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Zepa. İyi günler. günler. Anladığım evet. Gülben Ergen şarkısıyla içlenmeyi de kendine yediremedi İrem Hanım. Val bir kendi yorumumu da katayım diye. Çağrı Bey, Ümit Besen Nikahmbasası'nın İngilizce versiyonu e, ve jay Empire State of Mind'i İstanbul'a uyarlıyoruz demiş. Ne kadar güzel yapıyorlar. Twitter'dan bilmiyorum. da bu böyle anlatılıyor. Ne yapsın? Güraydin efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nihan ben. Nihan Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ee, Ayta Teknan'ın bir şarkısı var. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım diye. Evet, evet. Ben onu hep kafa kafa atarım diye anlamıştım. O yüzden ben senin yerinde olsam Sen kafa, kafa, kafa kafa atarım. atarım. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Valla benim ağzıma takıldı şarkı. Yanlış bir şey söyleyeceğim yani yanlış anladınız anladığınız parçalar <gülüyor> evet, konumuz... konuyu gene anlaşılmadı. <gülüyor> konumuz <gülüyor> <gülüyor> ama olsun olsun olsun. <gülüyor> ama <gülüyor> öyle söylüyormuş zaten ya. ya yani artık anlıyorum. sinirlendiği zaman öyle anlamış zamanda birilerine de öyle söylüyorum. O zaman öyle anladım sürekli söylüyorum zaten öyle. Ya falan ama hiçbir gerçeği söylemiyorum. Arkadaşlarım falan da alıştırdım. Hep öyle söylüyorum. Tamam. Oh, Rekal <gülüyor> <kadar> güzel. O <gülüyor> zaman <gülüyor> sayılır <gülüyor> ya. <gülüyor> Teşekkür ederim sağ ol. <gülüyor> Bu arada bir dinleyicimiz Eticin ve Çay Demiş ki Tom Jones Sex Mom'un sözlerini Şişman, şişman, şişman Canan, şişman, canan, canan Şişman, şişmandır canan Diye söylerim <gülüyor> İşte çok güzel örnek yani En güzel örnek değil ama çok güzel bir örnek Ondan sonra Başka gelen tweetleri okumaya devam edeceğiz Yani Biraz zor ben... oluyor Twitter'dan ama Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ceren ben Ceren Hanım değil mi? Evet, Peki evet. Ceren Hanım Dinliyoruz ya yani şimdi söyleyeceğim ve ne kadar yavan arkadaşlıklar yaşadığımı anlayacaksınız ki çoğu kişi de aslında böyle söylüyordur herhalde de Çoğu gizliğini, çay almanın gönültelini görümceler, görümceler diye öylesek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel bir arkadaşlık ortamınız varmış Güzel mi? Ne çok <gülüyor> çok çok tatlı yıldır <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz efendim İyi günler Hoşçakalın çok güzel. Ama vallahi bu, bu daha güzel. kalabalık bir aile durum. Görümceler görümceler aynı anda utanmadan Cebeli Tarık e, Twitter'dan yazmış. E, o oh Malatya yüzümün haline bak <gülüyor> Şarkı söylemeyenler daha mı iyiydi sanki demiş. Ben sizin şarkınızı söyledim hiç merak etmeyin. Günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey dinliyor sizi. Dinliyoruz bu konuda çok şarkım var ama sizin hep, huysuz maalesef, ve kıllı adam şarkınız <gülüyor> evet, ama hepsi sansür <gülüyor> ya da hani programınız dinleyicilerini rahatsız etme kaygısıyla Öyleyse, çocuklarla yaptığımız çocuk şarkısını e, söyleyeyim diye hay hay, buyurun. onu bile sansürlamam gerekecek yani Hı -hı. bu hani mini mini bir kuş kaçmıştı var ya evet, kaçmıştı işte mini mini bir kuş kaçmıştı pencereme yapmıştı diye Hı -hı. aslında ama donmuştu ve konmuştu o. evet <gülüyor> ha. zaten yani. Bir herhangi bir kaçış evet. adı hadisesi konuda gerçekleşmemişti evet, aslında. Sonra aldık onu içeriye pır pır pır pır yapsın diye pır pır yaparken canlandı, her taraf bak pislendi şeklinde. Evet, ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Bağlı mı? Yeterli. Yeterli. <gülüyor> ederiz <gülüyor> Sağ olun. Ay çok. Ya güzel. Da Malatya bekle hele getmek dedik. Do de doğru doğru bir örnek oldu yani de şimdi. Bak doğru de hakkını ver. Örnek doğru. Ama Malatya örneği Pisledi bence. Pisledi ve çok... pırlandı diye. O oh, malat ya. <gülüyor> bizim bizim Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgün. Özgün Bey buyurun dinliyoruz siz <gülüyor> biz de. Bizde bir Sözen Aksu'nun şarkısı vardı. Şinanay diyebilir misin? <gülüyor> şinanay da yavrum. Şine Şinanay. Evet biz onu tersten söylüyoruz. Küçükken <gülüyor> söyleyeyim isterseniz bir kople. <gülüyor> Yananış nanshah murva, ya nanshah nansh, ya nansh ya nansh ya nansh ya nansh ya nansh. Adadurupavna 1 ilkrac, ne ne ne ne ne ne ne ne. yapşıma lot ilac. Yeterli. De Çok güzelmiş yalnız ya. Özgün Bey biz <gülüyor> dediğiniz kimsiniz siz? Küçükken kuzenlerim evem, Bayağı da küçüktük. Başka böyle şarkılar böyle var mı peki? Bir tek bu mu? Şirana ya Özgür Bey. Kar <gülüyor> karım. <gülüyor> Bu şarkısını İngilizce söylemeye çalışıyorum. Onu unuttum ya. Onu hatırlamıyorum. Kuzenlerle beraber bir gün tekrar bekliyoruz sizi. <gülüyor> evet. Tamam. Güzel grupmuş bu arada. Çok güzel. Çok güzel ben... grupmuş ve çok güzel söyledi bence. Yalnız konu gene anlaşılmamış. <gülüyor> <gülüyor> Tersten söylenen şarkılarını bir daha arayın lütfen. İngilizce'nı şimdi açanlardanım da o yüzden. Bu arada Özgür Bey'in yaptığından daha saçma olan da Aylin Divaneli'nin bu şarkıyı İngilizce söylenmesiydi. Avrupa pazarını açılmak için. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Günler. Peki o şarkının ortasında listen girl, hey what to say diyen bir adam vardı. Kimdi o adam? Ee, şeydi ya tanıyoruz onu. Fatih Mühirdar kimdi diye doğru cevap olacaktı. Ve bir sonraki tura geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ozan Bey tweet atmış bize okuyalım onu. Mustafa Sandal'dan gelsin. Ay'a benzer göbeğim doğal olarak rejimdeyim. <gülüyor> Ve Haluk Levent'ten martılar mavi mavi mutfakta gördüm seni yar. Ben bu şarkıyı anlamadım. Hangi şarkı? Martılar, Martılar sevdi... Yok o, o değil, değil ya. ya o değil. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tarkan ben. Tarkan Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz siz ee, Şey Şey, benim İngilizcem çok iyi değil söyleyeyim. I swear diye bir parça vardı hatırlar mısın? I try. Ha, evet, evet evet tamam. Ha, aynen şöyle söyleyeyim. I swear. <gülüyor> <gülüyor> Radyo bile gülüyor ya. Düm <gülüyor> düm düm düm düm düm düm düm. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere Sağ <gülüyor> Sağlıcık lan. Zeynep hanım biz de bir ara yeri geldiğinde coşkun sabah anıları ayılar diye söylüyorduk demiş. Doğrudur doğru geçerli olmuş. geçerli o da sayılır. Günaydın efendim. E, merhaba günaydın. Merhaba hoş geldin efendim. Merhaba tuvalet. Tuğba Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi de. Ee, şey, Serdar Ortaç'ın bir tane şarkısı var, Hiç işim olmaz diye. O, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz diye. Onu bilmiyorum, sadece bana mı öyle geliyor? Ama sürekli, Hiç işim olmaz, hiç işim olmaz diye söyleyesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada şey diyeceğim, benim davetçiyem var, yani gerek, yok gerek yok evet, gerek yok. Gerin geliyorum zaten sadece bunu paylaşmak istiyorum. Acaba sadece bana mı öyle geliyor diye ama çok böyle birleşik yani. söylüyor zaten orayı. Yuvarlayarak söylüyor. Şey Olur bazen öyle şey Tuba Hanım şey yapmıyor. O kadar da stres yapıyor. Olur. Yani... Onu araştıracağız biz Tuba Hanım. Ona bir bakalım biz şey yapalım. <gülüyor> biz size çok teşekkür edelim. ederiz aradığınız ve tabii ki dürüstlüğünüzden dolayı. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Çünkü kara da çok pahalıya gidiyor bu gecenin davet harfeler <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Ya. Kurtuluş Külli demiş ki Serta beni nereden evde kaldı Ayten diye şarkı var demiş olabilir mi davet kazanma şansım var mı demiş yazıyoruz Kurtuluş Bey. Isminiz. Bu arada ben galiba dinleyicilerimizin sohbete başlamasından <gülüyor> doğru cevap ya yani daha doğrusu yarışmaya uygun cevap verip vermeyeceklerini sezmeye başladığımı hissettim. Gerçekten onu... kağıt hazırladım sohbetin başında. <gülüyor> Bakın bir denemesini yapacağım şimdi Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimde görüşüyoruz? Nuri ben. Nuri Bey hoş geldiniz. Hemen ee, alalım. Cevabınızın? Evet. Ee, ben bayağı böyle küçükken bir de benim kız kardeşim vardı. Ee, o zamanlar bu Michael Jackson'ın Smooth Criminal şarkısında N.R.Y. Okey derdi. böyle biliyorsunuz, Evet evet. evet. <gülüyor> Orada ben onu bacım bacım okey diye anlıyordum. Hı -hı. Hani bacım bacım gibisinden. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Nuri Bey. <gülüyor> Sizi diğer kağıda yazıyoruz <gülüyor> O da anlaşılmadı. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Aa yani, bu kadar kişinin yanlış anlaması durumunu düşündülecek. <gülüyor> hata bizde tabii. Biz, biz canım. Anlatamamışız yani. Ama olsun, bize de başka bir eğlence çıktı. Önümüzdeki kağıtta. Bence herkes hazırlasın. Kim tamam. daha çok tutturacak diye devam eder. Bir telefonumuz daha varmış. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Ki, kimle görüşüyoruz efendim? Ben Bahar. Bahar Hanım buyurun dinliyorum evet. sizi. Ya ben son zamanlarda bir Kenan Doğum'un şarkısını bal gibi olan şarkıyı hep mal gibi söyledim. Hep <gülüyor> <gülüyor> öyle anladım çünkü şey kimse sen gibi kimse ben gibi sevemez seni biliyoruz ikimiz de mal gibi diyor da bence. Bir de Ray Jack e, bunun lisede söylüyorduk abi bana bir poça herkes öyle anlıyordur bence öyle bir şey vardı belki hatırlarsınız hı hı. sanki şarkısı olduğunu hatırlamıyorum ama sanki başımdaki o yanında nakaratdaki söylediği the abi the bana bir poğaça diyor. evet hı. abi bana iki poğaça falan deyip artırıyorduk onu bir de lise yılları çok peki çok e, teşekkür evet. ederiz efendim görüşmek üzere daveti alabilecek miyim <gülüyor> ona <da> bir bakıyoruz <gülüyor> diğer kağıda yazdık efendim isminizi. sizin bakacağız zor görünüyor birkaç efendim. gündür çok acılı günler geçiriyorum bence davetiyeye ihtiyacım var dişim çok ağrıyor da Bak, geçmiş <gülüyor> e, olsun efendim belli zaten konuşmaya yansımış evet. o acı Hey sağ yanam şey şal şey bayağı. Ay şey. o ama yanakla nasıl geleceksiniz kazansanız da ay kıyamayız hiç, biz sizi dinlinin dinlinin siz dinle dinle dinle istirahat edin bir sonrakine film her zaman bulunur ama <gülüyor> sağlık. Öyle değil. Yağolun. Her şeyin başı sağlık çünkü. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok <gülüyor> çırpınıyor. Biraz bırakın ne olur. Çok güzel çırpınıyor. <gülüyor> Sizi uğrayacağız efendim. Nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> yani? doktorum nasıl? dedi ki ben. İkinin kafanı dağıtır. Da Öyle mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yalandır o doktorun dedi. Yalancı doktoru. <gülüyor> Sahtedir o doktor. Dikketir Sahtedir doktor. o doktor. Onur Bey demiş ki. Ben anlamadım. Onur Bey sizce konuyu anlamış mı? Yoksa diğer kağıdımı yazalım? Şöyle demiş. Eskilerden izelden hani bakar dalarsın ya duruma. Demiş. Bu kadar. Hani bakar dalarsın Duruma da büyük harfle. Duruma. Ha orada. Yani yanlış mı? Diğer kağıdımı yazayım? Bence hiç yazdım. Onur yoksa. Belki üçüncü bir kalsın o. Üçüncü bir kağıt açtırmayın abi. Bir programda geldim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Stil ben. Stil mi? Stil mi? Ne? Gene anlaşılmadı. Kim mi? Sanem. Sanem. Sanem. Tam o Sa arada gitti de ondan Sanem Hanım evet, duyamadık hiç, tamam. Buyurun Sanem Hanım. Hangi şarkının sözlerini değiştirerek eğleniyorsunuz? Ha işte e, sanırım ben doğru anladım umarım diye. Çünkü son 15 dakikada dinliyorum. Evet. E şimdi Ege Bey biliyordur. E, Çocuklara genelde yani bebekleri hani dikkatini çekmek için ya da istemediği bir şey Hı -hı. yaptığı için o sırada böyle Allah'tan annelere bir ilham geliyor. Uydurma ilhamı. Evet. Böyle e, bir yığın halinde böyle albüm albüm doldurabileceğim şarkılar var ama ilk aklıma gelen e, takalar var yani ya şu... Hı -hı. E, şeyin söyledi şimdi, şeyin böyle. Şey, bebeğin, değil, bebeğin, söyledi. de bir kaldı öyle. Şiir, bebeğin altını değiştirirken mi söylüyorsunuz? Evet, bunu? evet. Kakalar geliyor az al. yeşildi, kakalar geliyor dumanları tüten diye. Genelde onun ilgisini çekip, o zamanla kendimiz o sırada. Onu bir onu, onu biz sadece bebek altı değiştirirken yapmıyoruz yalnız. büyüklerimiz evet. <gülüyor> terbiyle. Kendi kendimize kaldığımız <gülüyor> zaman da yapıyoruz sanırım <gülüyor> O da güzel <gülüyor> O sizin nezihliğiniz, ne güzel. Çok İyi teşekkür, teşekkür ederiz <gülüyor> efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın. Doğru. Konuyu You eat <gülüyor> Eticin ve çay e, dinleyicimiz. Konuyu ilk anlayan kişi olarak acaba diğer listeye de adımı yazdırsam mı demiş. Öyle bir listemiz yok efendim. Çift, <gülüyor> liste. Çift listeye girer. Oluklar çok liste masrafı. Abi iki var. tane. O konuyu güzel açıklayamadığımızda dört tane liste açtık. Vallahi öyle oldu Hayır, ya. Portatif bilgisayarın şarjından yiyor sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım dinliyoruz sizi. Ben de konuyu doğru anladım galiba. Örnekli örnek <gülüyor> anlaşılacak efendim. Buyurun dinliyoruz. Şey, e, Ati. Üzeni Yolla Üzeni Salla şarkısı tam hatırlamıyorum hangisi da Üzeni Yolla o çıktığı zamanlar radyolarda çok çalıyordu o zaman da öğrenciyken işte kafede otururken arkadaşım hep benimle o şarkıyla dalga geçiyordu sinirlendiği zaman. Ne diyordu? Üzenin Yolla kısmı hep o söylerken de böyle gizemi diye sanki anlıyordu o da ben hep gizemi salla isterse dönsün öyle hep gizemi gizemi diye salla yolla diye beni çok kızdırıyordu. Ne oldu sonra artık arkadaşınız bitti mi? Bitti. Arkadaşınıza Kötü puan size tam puan verir. Çünkü konuyu anlamışsınız. <gülüyor> i̇lk, liste, i̇lk listeye yazıyoruz siz iki zamanım. <gülüyor> asil listeye. Asil listeye. <gülüyor> yani gö, görüleyicilerimiz asil listenin kıymetini bilmezler. Bir de benden dinlesinler. <gülüyor> i̇ki listemiz var. Bir asil listemiz var bir de çarşaf listemiz var. Bir dinleyicimiz Hıbar Tunç e, ismini dinleyicimiz yazmış. İşte, konuyu yanlış anlaşılan şarkılar yaparsanız şanınıza da reke sürdürmemiş olursunuz demiş. Yani ama lütfen iletişim becerilerimizem yok, yani yok yok öyle bir şey yok program bitti zaten Bey, yanlış anlaşıldı anlayanlarla devam ediyoruz hızlıca şunları da okuyayım Onur Bey Ferhat Göçer'den ee, şey var demiş tırnak içerisinde yazmış şunu zekası eksik yarım anlamamışlar değil mi Onur Bey <gülüyor> yanlış <diyoruz>. anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak Abdullah Ali Bey mesela onun çok net örneğinde neyi anladı Sumut Criminal demişken Eci ve de unutmamak lazım United evvatten. United last. Günde görüşürüz ben evvatten. Mehmet ben merhabalar Merhaba ne hoş geldiniz. Siz içinize Doğan Hesne doğru mu anladınız acaba yanlış mı anladınız? Galiba doğru anladım. Ya. <gülüyor> Hadi bakalım bir örnek verin ben bir şeyler yapalım. <gülüyor> Şöyle, benim canım anneciğim ne adı Nevriye. <gülüyor> evet. ee, şimdi anneciğim evde iş yaparken hep bir şarkı dinlerdi. Hatırdı hani ya. E, Kalayla Emin, alayla Eminem, alaydı mıydı yanlış mı hatırlıyorum. Bilmem doğru mu Doğru hatırladınız. Emin'in eminemin düğünleri halaylı, halaylı öyle bir şeydi galiba. Ben de anneme şey derdim. Ha Dürriye'nin. Dürriye'nin düğünü. Ben de anneme şey derdim. Nevriye'nin düğünleri kalaylı kalaylı diye. Hani o Nevriye diye değiştirip öyle biraz eğlenirdik ama. Doğru. O da doğru annem. <gülüyor> doğru annem. <anladım. gülüyor> Biz şu anda zaten bana. bravo. On doğru. Çok yani teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha söyleyelim burada. En doğru örnek olması yani en güzel örnek olmasa da doğru, doğru örnek. örnek. Her şeyden şey de evet. önemli. Onur Bey hani Ferhat Göçer'den zekası eksik demişti ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tweet daha atmış. Demiş ki. <gülüyor> şöyle demiş. İzel'in Denizleri Açta Gel Kurbanın Olan şarkısında. Hani bakar dalarsın ya gruba diyormuş. O grubu kimse anlamıyordu. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> ya, maalesef ya. Onur Bey. Konumuz o değil. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Mecdet. Necdet. Necdet. Ee, Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ee, i̇çinizden geçen nedir? Doğru mu anladınız sizce? Yanlış mı? Ya ben doğru anladığımı düşünüyorum. İçimden geçen de o. Hadi bakalım. Belki bu örnekler. Bu İlhan Şeşen'in bir şarkısı vardı yani. Neler oluyor bize mi? Yok yo değil. değil. ellerimde çiçekler evet işte o neler oluyor bizim yani ]mış? biz onu biz onu evde şey diye söylüyoruz ellerimde çilekler kapında şırıl çıplak görürsen bir bir şaşırmaz diye söylüyoruz da doğru anladım. En doğru. güzel doğru. örnek değil doğru. ama doğru bir örnek. <gülüyor> Tekrar teşekkür ediyoruz Necdet Bey. E. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok teşekkür ederiz efendim. çiçekler müzikler neler oluyor? bize aynı şarkı mı ya? A aynı. Aynı Tabii. şarkı değil mi? Ney ne, o, o? Hayır, ellerimde çiçekler de ellerimde çiçekler. Neler oluyor? Tamam, hayır aynı değil ya. Bir tane söz var. Tamamlar yaptı, bomba patladı. Evet, Doğru. Bir tanesinin ismi o. Yalnız ya bugüne kadar bizim yarışmalarımızda hiç doğru cevap diye bir şey yoktu ya. Yani biz konu soradık da o zaten 50 tane cevabı olurdu herkesten bir cevap olur. İlk defa Doğru mu yanlış mı diye bir şey. Ama yani, cevabın insan. doğruluğu yanlışlığını konuşmuyoruz zaten. Konunun doğru anlaşılıp anlaşılmadığını burada şey yapıyoruz. Kaan Bey eniveci okey değil tenekeci boke olsa olurdu demiş. Onun doğrusu odur demiş Kaan Bey. O, tabii onun ayrı bir program. <gülüyor> en güzel örnek olmasa da doğru bir örnek. Günaydın efendim. Günaydın tekrar Ulaşıyoruz. ben. Buyurun, Beyan, beyan. Beyan, Her şey beyan. Kıvamındaki beyniyle beyan. Ha, felti, ne oldu? Bir anda açıldı zihniniz. <gülüyor> açıldı vallahi. Dün hashtag yaptım demiştim ya bir sürü. <gülüyor> hashtag yalan mıydı, hashtag mıydı o? Dedik. Yok değildi. İşte <gülüyor> o kadar kaptırmıştım ki ben dün onları yazarken böyle değişiklikler çeksin diye kendimce taktik olarak böyle şarkı sözleri uydurarak yapıyordum. O geldi aklıma. Ha, bravo. Arkadaşım hashtag Bugün gibi yani o kadar olmasa da ne öyle değil. Hemen söylüyorum şimdi başlıyorum. <gülüyor> ne olur ne olur ne olur bu gösterim süper olur. Ne olur ne olur ne olur davetiyeyi bana ver. İyi yerden geçtim artık. Beyan Şenar Hanım dostum. yeterli. Yeterli, <gülüyor> yeterli Beyan <yeterli. gülüyor> Bizim yeterli dememizi beklemesediniz. <gülüyor> <kardeşim>. <gülüyor> Siz bu... <gülüyor> Burada yeterli olacağını hissetmeniz lazım. Beyhanım. Teşekkür ederiz Beyhanım. Sağ olun. Hashtag'e devam <gülüyor> diyoruz. Şarkı hayır hashtag'e devam. <gülüyor> artık eşek <hashtag> atmayacağım. <gülüyor> hoşça kalın. Hoşça kalın. Kal. Hanım şey demiş. Grup yorumun o adama sövmüş patronu kanamasın düşmanlar diye anlamıştım demiş. Yanlış. <gülüyor> yanlış, yanlış anlamış efendim. Ama kötü demiş. Anlayıp anlamadığını test etmek için le, le le sakine tam örnek değil miymiş? Bu dansa baklar. Bu Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 10 oldu biliyorsunuz. Teknik olarak programımızı çoktan bitirmiş olmamız gerekiyordu. Ancak e, biraz geç başladık yarışmamıza ve de yarışmamız maalesef e, biz güzel ifade edemediğimizden anlaşılamadı. Ama yine de e, doğru cevapları verenler oldu. <Gülüyor> Biri e, hiç tartışmasız <gülüyor> bir şekilde kazandı davetiyeyi. Görümceler şarkısını söyleyen Ceren, Ceren, Hanım. Ceren Hanım tebrik yani. ediyoruz Ceren kendisine. Ceren tebrik ediyoruz. E, i̇kinci talihlimiz tartışmalıydı ama sevgilisinden e, üst üste darbeler yiyen sevgilisine yenilen önce 5-2 sonra 3-0 yenilen. Net skorlarla. Umut Can Bey. Evet. O gün sanlı soyu bir kez daha karşımıza çıkartan Umut Can Bey'e teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Sen beni o gün yendin ama ben davetiyi alarak seni yenmiş oldum deme şansı oldum. Bence istemesin yine bir laf yer bir şey olur. <gülüyor> bir <gülüyor> yer, evet, bir laf yer bir şey olur yine bir borçlu çıkar bir şey yapar. Herhalde artık bu yerin özel gösteriminden sonra e, köfteye giderler beraber değil mi? Bence, Bence hep de... beraber toplansınlar köfteciye. Önceden bir şey yiyerek gelmesinler çünkü radyotu. otu... E saat 21.30'da bekliyor herkesi güzel bir yemek yesinler öyle gelsinler yarın davetiye şansınız devam ediyor sevgili dinleyiciler 21.30'da filmin gösterimi var yarın e, saat 8'e kadar aslında son dakikalara kadar lamentler vermeye devam ediyorlar neymiş filmi de, obez mi? E, obez e, beklenmedi siyol yuduk devam ediyor İngilizce'de bazı kelimeler değişik tarafımız edilir Yarın sabah yeniden beraber olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz siz sevgili sanatseverlere. severlere kalın. olacak.